1503 numaralı konu, Hazreti Peygamber ve Abdullah bin Amr'ın Müslümanları oturdukları, mecliste işledikleri günahlara keffaret olacak duaya teşvik etmeleri, evet, Zubeyr bin Avvam şöyle anlatıyor, bir gün Hazreti Peygamber'e, Ey Allah'ın Resulü, yanından çıktığımızda cahiliye konuşmalarına dalıyoruz, bu konuda ne diyorsunuz, dedik, şöyle buyurdular, günah işlemiş olacağınızdan korktuğunuz meclislerden kalkarken, Subhaneke elahümme ve bihamdike, Neşede en la Ilahi. İlla Ente, Nestafirüke ve Netubu İleyke, Ey Allah'ım, Hamdinle söylüyoruz ki sen ortaktan münezzehsin, şehadet ederiz ki senden başka ilah yoktur, senden bağışlanma diliyoruz ve tevbe ederek her şeyden sana dönüyoruz, deyiniz, bu kelimeler o meclislerde işlemiş olduğumuz günahların kefareti olur, Abdullah bin Amr İbnül As şöyle diyor, bazı kelimeler vardır ki, ister hak meclislerinde isterse de batıl meclislerinde otursun, kişi kalkarken bunları üç defa okuyacak olursa, o mecliste işlediği günahlarının kefareti olur, hayır ve zikir meclislerinden sonra söylenmiş olursa tıpkı mektuplarınızın ve kıymetli kağıtlarınızın mühürlendiği gibi Allah Teala da o meclisleri mühürler, bu kelimeler şunlardır, Subhaneke elahümme ve bihamdike, la ilahe illa ente, estafiruke ve etubu ileyke, Ey Allah'ım, hamdinle söylüyorum ki sen ortaktan münezzehsin, senden başka ilah yoktur, senden bağışlanma diliyoruz ve tevbe ederek her şeyden sana dönüyoruz.